Bismillah rahman ar-Rahim. Inna alhamda Nahmaduhu nehmaduhu, nesta'inuhu, nesta'inuhu, nesta'gfiruhu. Ve ne'udhu billahi min širura in nufusina ve min seyyati a'malina. Men yehdihi lillahu fela mudullerah, vemen yudlil fela hadiyelah. Ve eşhedu an la ilaha illa Allah vahdahu, la shirika lah. Ve eşhedu anna muhammadan abduhu, varasuluhu. Ema ba't. Ve aslaqan hadis, kitabu allahu ve khayrel hadji hadji muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrali muhur muhtesatuhah ve kulle muhtesatin bidah bid'atin Kardeşlerim, Hudeybiye anlaşmasından sonra veyahut da müellifin de söylediği gibi Hudeybiye e, gazbesinden sonra vahyin inmesi yani ilahi emrin gelmesi bazı konular hususunda bazı şeylerin teşri yapılması yani artık İslam şeriatına girip kanunlaşması evet bunlardan bahsedeceğiz. Bir takım hadiseler oluyor. Bir, bazı hükümler geliyor onlardan bahsedecek. İbn-i Sa'd'ın tabakatında diyor Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte biliyorsunuz 1400 kişilik bir grupla Hudeybiye'de e, 20 gün kadar kalıyor. Evet. Bu İbn-i Sa'd'ın tabakasında böyle geliyor. Ve Kur'an'dan bazı hükümler geliyor. Bazı vahiyler, ilahi emirler, hayır ifade eden şeyler var geliyor, teşri yapılıyor, kanun yapılıyor. Birincisi muhrimli, yani ihramlı, ihrama girmiş, hac veya umre için ihrama girmiş kimse eğer başında bir ezası varsa bir rahatsızlığı varsa başını tıraş edebileceğine dair bir hüküm geliyor. Bu Hudeybiye'de oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hatırlayın, başınızı tıraş edin, kurbanınızı kesin emrini vermeden önce bu böyle bir şey olay, hadise yaşanıyor sahabe Kabe İbni Ucire radıyallahu anh bunun başında bitler varmış ama ihramlı aleyhissalatü vesselam onun başını Saçını, yani tıraş etmesini ve sonra da keffaret ödemesini söylüyor. Bu olay Hudeybiye'de geliyor. Hudeybiye için gidildiğinde Omre için gidiliyordu zaten. O zaman oluyor. Onun için buraya alındı. Bunun gibi bazı hadiseler var. Bu hadise Buhari'de şöyle anlatılıyor. Kabe ibn Ucre yani bizatihi olayı yaşayan sahabe anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye günü benim yanıma geldi ve benim diyor başıma böyle bitler uçuşuyordu. Üşüşmüştü diyor. Yani o kadar çok bitlenmiş ki artık e, belli halinden yani. Sıkıntı çektiği. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sana o haşaratlar yani bitler sıkıntı veriyor mu eza veriyor mu diyor. mi mücerede evet diyor. Aleyhisselatü Vesselam Paşa ne et o zaman diyor. Bak ihramlıyken. Normalde ihramlıyken kesinlikle saçın telini bile ne yapamazsın. Koparamazsın. Traş et diyor. Ee, o da traş ediyor. Ve diyor ki Kur'an'ın şu ayet-i kerimesi: "Feman ev adam min Her kimin bir hastalığı olursa Yahut da başında bir sıkıntı olursa devamında gelen oruç yahut sadaka yahut da kurban kesme. Evet bu ayet diyor benim hakkımda indi. Ayetin sonuna kadar diyor. Sonra peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu hadisin devamında üç gün oruç tut yahut altı fakiri bir farak yiyecekle yani 3 saate kadar bir yiyecek ediyor. Bu da e, bazı yerlerde 9 litre veya 16 litre müellif dokuz litre demiş. Yani altı fakiri doyuracak kadar sadaka, tasadduk et yahut da kurban kestiyor. Böyle bir mazeret olan kimse ne yapar? Başını tıraş eder. Ondan sonra bu üçünden birini yapabilir. Bu hüküm işte Hudeybiye'de geliyor. Hudeybiye umresi e, anlaşmasında ııı e, Umre için çıkılmıştı. O zaman insanlar ihramlıydı. İhramdan çıkmadan önce bu hüküm teşri olmuş oluyor. Evet. Bir başka rivayette diyor ki Kabe İbni Ucure bu bana hastır. Yani bu benim hakkımda inmiştir ama sizin içinde ağamdır diyor. İşte bu ifadeden biz şunu alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri her ne kadar bir şahıs yani özel bir şey için gelse de bir şahıs, bir olay, bir yer için gelse de onun genele şamil olmasına, umum için geçerli olmasına ta ki kıyamete kadar geçerli olmasına mani olan bir şey yoktu. İstisnai bazı durumlar hariç. Evet. Birincisi bu. İkincisi yağmurda namazın kişinin bulunduğu yerde yüklerinin yanında başka hadisler var evlerinde kılabileceklerine dair ruhsat verilmesi. Yağmur yağarken yani toplanıp cemaat haline gelip bir yerde kılmaktan ziyade herkes kendi bulunduğu yerde kılabilir. Bu neden dolayı? Yağmur özründen dolayı. Evet. Bugünlerde yani Hudeybiye günlerinde Aleyhisselatü Vesselam'a beraberindeki sahabelere orada bulunan insanlara yağmur isabet ediyor. Yağmur yağıyor yani. Aleyhisselatü Vesselam'da herkesin bulunduğu yerde namaz kılmasını emrediyor. Cemaat için toplanmıyorlar yani. i̇bn Mace'nin rivayetinde diyor ki sahabe, Biz diyor Ali sıratu vesselamla beraber eee Hudeybiye'de biz ben diyor e, kendimizi gördüm. E, şöyle düşünüyordum diyor. Bize e, yağmur isabet etmişti ama ayaklarımızın böyle altını tabanını ıslatacak kadar tabii değildi diyor yani. O kadar fazla bir yağmur değildi. Az bir yağmurdan bahsediyor. Bir münade çağırıcı, seslenici çağırdı, seslendi herkes namazını bulunduğu yerde kılsın diye böyle ilan edildi diyor. Evet. Bu Hudeybiye'de oluyor. Demek ki yağmurdan dolayı bir mazeret olduğu için insan e, bulunduğu yerde namazını kılabiliyor. Üçüncüsü. Burası çok önemli. Yağmur sebebiyle cahiliye anlayışının giderilmesi. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Hudeybiye günlerinin birinde yağmur yağıyor. Sabah kalkıyorlar sabah namazı için. Hemen yağmurun akabinde bir namaz kıldırıyor. Sabah namazı kıldırıyor. Ve onlara yağmur yağdıktan sonra ne diyeceklerini, Allah'a nasıl şükredeceklerini öğretiyor. Evet. Yağmurun arkasından. Çünkü yağmur Allah Azze ve Celle'nin lütfettiği bir nimet ve ihsandır. Dolayısıyla bu ihsan, bu nimet ancak ve ancak Allah'u u Teala'ya nispet edilmesi gerekiyor. Bunu öğretiyor. Ve hadiste şöyle anlatılıyor. Zeyd ibn-i Halid Cüheni radiyallahu anh'tan gelen bir hadis. Hadisimiz Sahih ve Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında mevcut. Diyor ki sahabe, Hudeybi'ye gün aleyhissalatü vesselam gece yağmurun akabinde, yağın yağmurun akabinde hemen bize sabah namazını kıldırdı diyor. Tabi vaktinde yani. Sonra namazdan ayrılınca insanlara doğru yöneliyor. Diyor ki biliyor musunuz Rabbiniz bugün ne buyurdu? Biliyor musunuz Rabbiniz bugün ne buyurdu? Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bak Allah Azze ve Celle'nin bir şeyler buyurduğunu, emrettiğini söylüyor ama bu Kur'an'da yok. Yani i̇şte o yüzden ne diyoruz? Hadislere vahyi, gayrimetlu, telavet edilmeyen vahyi. Bunun gibi bir sürü örnek var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? diyor Allah ve Resulü daha iyi bilirdi. Şimdi o zaman Allah ve Resulü daha iyi bilirdi diyorlar sahabeler. Vefatından sonra Allah'u u Alem diyorlar. İşte o alimler diyor ki artık Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği için Allah ve Resulü daha iyi bilir denmez. Ne denir? allah Alem. Allah daha iyi bilir denir. Evet. Öyle söyleyince diyor ki Allah buyurdu ki kullarımdan bazısı beni inkar etti yıldızlara iman etti diyor. Beni inkar etti yıldızlara iman etti diyor. Bazıları da tam tersi. Bana iman bana, e, şey, bana e, beni inkar etti, yıldızlara iman etti diyor. Bazıları da şöyle sabahladı. E, yıldızları inkar etti, bana iman etti. Bu şekilde sabahladılar diyor. Her kim mutirna bifadlillahi ve rahmeti. Her kim mutirna bifadlillahi ve rahmeti. Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı dediyse bana iman etmiştir diyor Allahu Teala. Bana iman etmiştir ve yıldızları inkar etmiştir. Amma amma men kâle muturna bi nev'i ve kaza kim de şu şu şu falanca falanca yıldız sebebiyle bize yağmur yağdırıldı yağdırıldı dediyse o da yıldızlara iman etmiştir beni inkar etmiştir diyor. Demek ki öyle insanlar olmuş. Ve böyle sabahlayanlar olmuş. Yağmuru bir takım yıldızlara nispet etmişler. Subhanallah. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. İşte bu anlayışı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada tamamen bitiriyor. Ve yağmur yağdıktan sonra ne denmesi gerektiğini, nasıl iman edilmesi gerektiğini anlatıyor. Muturna bi fadlillahi ve rahmeti. Allah'ın lütfi ve Rahmetiyle bize yağmur yağdı. Yağmur yağarken ne diyoruz? Allahumma sayiben nafiah. Allahum bol bereketli yağmur ver diye dua edin. Yağmur yağdıktan sonra da bulun. Hiçbir şekilde yağmur bir yıldız sebebiyle yağmur. Başlı başına bir rahmet yağmur. Biz hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Bu bir hayır o zaman Allah Azze ve nispet etmemiz gerekiyor. İşte burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu o in oradaki insanlara ve bizlere öğretmiş oluyor. Kardeşlerim Hudeybiye'de e, kalış, Hudeybiye'de gidiş, dönüş toplam aşağı yukarı bir buçuk aylık bir zaman dilimini kapsıyor. Evet. Bu zaman diliminde de Ee, sözümüzün başında da Söylediğimiz gibi bazı hadiseler Cereyan ediyor Özellikle yolda giderken Bunlardan Bir diğeri de Dördüncü olarak söyleyebileceğimiz Unutan ve Uyuyan kimse Namazı hatırladığı Zaman kılar Unutan ve uyuyan kimse Nebimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeşi radıyallahu anh anha gözcü yahut bekçi olarak görevlendiriyor. Çıkınca insanlar uyanıyorlar. İlk uyanan da Aleyhissalatu oluyor. Dolayısıyla bu hadise uyanan kimsenin hatırladığı zaman şey uyandığı zaman unutan kimsenin de hatırladığı zaman namazı kılabileceğini işaret ediyor. Başka hadislerde bizatihi aleyhissalatü vesselamın emrettiği, sözle söylediği uyan, uyandığı zaman hat, unutan da hatırladığı zaman namazını kılsın ifadeleri de yine bunu destekliyor. Böyle kimseler hatırladıkları zaman veya uyandıkları zaman namazı kılarla. Şimdi buna delil olan hadis Abdullah ibni Mesud radiyallahu anhtan geliyor. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselamla beraber Hudeybiye zamanında eee Medine'ye doğru yöneldik. Ali serratü vesselam buyurdu ki diyor, kim bize gözcülük yapabilir? dedi diyor. Bilal ben yaparım dedi diyor. İnsanlar uyuyorlar ta ki güneş doğuncaya kadar. Nebimiz Ali serratü vesselam az önce söylediğim gibi uyanıyor ilk uyanan o, o oluyor ve yaptığınız şeyleri yapın diyor. Yani daha önce yapmış olduğunu şeyleri yapın diyor. Ee, uyuyan kimse için ya unutan kimse için e, yapacakları şeyi yapıyorlar. Yani namazı kılıyorlar. Burada rivayet biraz muhtasar yani kısa olarak verilmiş. Bir başka rivayette Bilal Habeşi radıyallahu anh uyku tuttuğu için aleyhissalatü vesselam uyanıyor. İlk uyanan o oluyor. Ee, soruyor Bilal'e Radiyallahu anh Bilal radiyallahu anh ona diyor ki Vallahi senin nefsini tutan Yani uyutan beni de uyuttu diyor Allah azze ve celle'yi kast ederek Hep birlikte kalkıyorlar Ve belirli bir zaman O bulundukları yerde Helak olmuş bir kavmin yeri olduğu için Oradan uzaklaşıyorlar ondan sonra namazı kılıyorlar Evet Ben burada şuna dikkat edin Uyan bir kimse için Kerahat vakti yoktur Kerahat vaktinde uyansan dahi o namazı kılmaz kılman gerekir. İbn-i Teymiye rahimahullah ve bir sürü alimler bu hadislerde anlaşılan budur. Yani böyle olması gerekir diyorlar. Evet. Keraat vakti nafile namazlar için bilinçliyken bilirken yani. Sonra dönüşte yine bir bereket hasıl oluyor. Sahabeler Gözleriyle Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini görüyorlar. İmanlara artıyor, Allah'a olan bağlılıkları artıyor, sebatları artıyor vesaire. Özellikle e, yiyecek ve içeceklerde gördükleri bereketlenme, Aleyhisselatü Vesselam'ın dua etmesi, bazı şeyleri yapması bir kısmını daha önce anlatmıştım. Hudeybiye'deki bir kuyu vardı. Oraya bir ok atıyor. Bir başka rivayette de oraya püskürüyor ağzındaki suyu ve insanlar susuz kaldığı halde oradan su çıkıyor ve herkese o su su yetiyor, artıyor. Hatta binitlerine bile yetiyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam dönüş yolunda dedik ya bazı şeyler bereketleniyor. Böyle bir durumda bereketin artması için yani kıtlık durumunda yiyeceklerin azlığı halinde ne yapılacağını, ne yapabileceklerini öğretiyor insanlara. Nasıl bir metot izleyeceklerini öğretiyor. Yemeğin nasıl bereketleneceğini insanlara nasıl istifade edeceğini öğretiyor. Bu da beşinci maddede şöyle denilmiş yemeğin azlığı esnasında azıkların yani insanların beraberinde bulundurduğu yiyeceklerin birleştirilmesi ve e, malın yani eldeki malın paylaştırılması insanlar arasında paylaşılması bu hususta Müslüm bir rivayet etmiş bir rivayeti var bin o da babasından Diyor ki biz Aleyhissalatü Vesselam'la beraber çıktık bir gazvede. Bize şiddetli bir açlık isabet etti. Ve biz bindiğimiz hayvanları boğazlamak, kesmek istedik. Yani yemek için. Aleyhissalatü Vesselam da emretti. Biz diyor yiyeceklerimizi topladık. Bir yaygı sergi serdik diyor. O deriden bir sergi. Sonra diyor ben şöyle kafamı uzattım diyor. Kafamı şöyle bir uzattım. Yani o serginin üzerinde yiyecekleri biriktiriyorlar. Ne kadar olduğunu tahmin etmek, hesap etmek için diyor. Bir keçinin yani çökmüş hali gibi veyahut bir keçinin işgal ettiği yer kadar bir şey işgal ediyordu. O kadar azdı. Ve biz o zaman 1400 kişilik diyor. Bu 1400 kişilik ifade Hudeybiye'ye işaret ediyor. Bu haldeyken Bu kadar fazla kişi ve bu kadar az bir yiyecek vardı diyor. Biz ondan yedik ve doyduk ve hatta yiyecek torbalarımızı dahi doldurduk diyor. Subhanallah. Bereketlenmiş ya. Ali vesselam sonra diyor ki abdest suyu var mı? Bir adam su getiriyor. Bir kapla birlikte abdest suyunu getiriyor. Onu bir böyle çanağın içerisine boşaltıyor. Ondan Ali vesselam abdest alınca İnsanlar da böyle e, bol bol birbirlerine dökerek abdest alıyorlar. Hepsine su yeterli geliyor. 1400 kişinin hepsi de abdestlerini almış oluyor oluyorlar. Evet. İmam-ı Müslim e, Ziyafet adlı e, şeyde, bölümde sahihinde tabi, sahih Müslim'de e, diyor ki Yiyecekler az olduğu zaman onları birleştirmek, bir araya getirmek müstehaptır diyor ve paylaşmak müstehaptır diyor. Evet. Buradan anlaşılıyor ki kardeşler, demek ki böyle bir şey başa gelirse, herkesin elinde, cebinde, oynunda, sırtında ne varsa onu ortaya döker, hep birlikte o yenilir, işte orada bereket oradadır diyor. Allah Azze Celle, o sıkıntılı durumda olanlara, biz şu an onu anlayamayız da o durumu yaşayan insanlar var, onlara bereketini kat kat artırsın. Aslında. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kura'yı ile Gamim denen bölgeye doğru ashabıyla birlikte hareket ediyor ve bir kenara şöyle çekiliyor. İnsanlar biliyorlar ki ona vahiy geldi. Anlıyorlar yani. Ee, Aleyhissalatü Vesselam Fetih Suresinin ayetlerini getiriyor. Bir müjde geliyor yani. Bununla ilgili rivayet İbn-i Cerir'de e, ve hakim sahih bir senetle rivayet etmiş. Biz Hudeybiye'den Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'la beraber diyor. E, bin Cari adındaki sahibi e, beraber yöneldik. Hatta kurel bölgesine geldiğimizde İnsanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın yöneldiği tarafı böyle tasvir ediyorlardı diyor. Ve bazı insanlar bazı kimselere insanların neyi var diye soruyorlardı. Onlar da Aleyhisselatü Vesselam'a <gülüyor> vahiy geldiğini söylüyorlar. Bu halin vahiyden kaynaklandığını bazı insanlar böyle söyleyince biz de diyor Aleyhissalatü Vesselam'ı buluncaya kadar hareket ettik. Onu diyor şeyde bulduk. Kurel-Ganim denen bölgede bulduk diyor. Ayaktaydı. İnsanlar başına toplanmışlardı ve onlara inna fetahna ileyke fethem mubina muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih, fetih verdik. Ayetlerini yani fetih suretinin ilk ayetlerini tilavet ediyordu diyor. İnsanlar birbirlerine bu fetih yani bu zafer midir deyince Ee, diyor ki nefsim elinde bulundurana canımı tutana yemin ederim ki bu bir fetihtir yani zaferdir diyor yani Mekke'nin fethi ta o zaman müjdelenmiyor Cabir radıyallahu anh de diyor ki biz Mekke'nin fethini Hudeybiye gününde sayardık diyor evet Buhari'nin bir rivayetinde Berra'dan gelen rivayette sizler diyor Mekke'nin Mekke'nin Mekke feti fethi olarak mı sayıyorsunuz? Biz eee Mekke'nin fetfini Hudeybiye günü Rıdvan eee beyatında e, olarak sayıyoruz. Yani o Hudeybiye'de beyat ediyorlar ya ağacın altında ona Rıdvan beyatı deniliyor Hudeybiye günü biz diyor fetihi o zaman sayıyoruz diyor yani ta o zaman fetih elde edilmiş oluyor diyor ki müellif belki de diyor bu ayetlerin iniş sebeplerinden biri de Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh'ın aleyhissalatu vesselama devamlı ısrarla bir soru soru diyor Belki de sebeplerinden biri budur. Bu olabilir diyor. Bu olayda, Buhari'de şöyle anlatılıyor. Zeyd bin Eslem, o da babasından rivayetle, aleyhissalatü vesselam seferlerin bir seferinde idi diyor. Bir yolculuk esnasındaydı. Ömer radıyallahu anh beraber gecelerden yürüyordu. Ömer ibnül Hattab radıyallahu anh ona soruyor. Bir şeyler soruyor. Aleyhissalatü vesselam cevap vermiyor. Bir daha soruyor. Yine cevap vermiyor. Bir daha soruyor. Yine cevap vermiyor. Üst sefer soruyor. Ömer radiyallahu anh kendi kendine diyor ki anan seni gaybetsin diyor içinden. E, Sordun üç sefer sana cevap vermedi diyor. Allah Resulüne eziyet ettin. Sıkıntı verdin diyor. Ve içerisinde böyle kendisi hakkında kınayıcı bir Kur'an ayetinin gelmesinden korkuyor ve Müslümanların hemen önüne geçiyor. Yani Aleyhissalatü Vesselam'ı sıkıştırdım. Benim hakkında ayet gelecek diyor. Korkuyor bak. Subhanallah. Hemen ön tarafa geçiyor. Sonra diyor ki bir çağırıcının bana seslendiğini duydum. İyice korkuma attı diyor. İyice emin oldum ki tamam benim hakkında bir ayet indi diyor. Hemen Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına geliyor. Tabi gelince ona selam veriyor. Aleyhissalatü Vesselam'da o surenin gelişini kendisine haber veriyor. Yani fetih suresinin. Bir müjde. Evet. Güneşin diyor, üzerine doğduğu şeylerden e, en sevimlisi bana bu suredir diyor. Yani bu müjdenin verilmesi. Sonra da inna fetahna leke fethan mubina ayet-i kerimesini tilavet ediyor. Bir müjde verilmiş oluyor. Ama Ömer radıyallahu anh'ın e, yaptığı hareket, edebi, endişelenmesi e, gerçekten çok önemli. Evet. Ee, İmam Ahmedin rahmetullahi aleyhin yine sahibi sened Enes'ten rivayetinde Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'a Hudeybiye dönüşü bu ayetler indi. Ashab onlara böyle üzüntü, keder, tasa e, isabet etmişti. Ve kendileriyle meskenleri arasına bir takım yani E, konaklayacakları meskenler arasında bazı engeller girmişti. Yani Mekke'ye gidemediler. Nihayetinde Hudeybiye'de kurbanlarını kestiler. İnna fetahna leke fethan mubina ifadesi yani bu ayetler tak istirahatı mustakim istirahatan mustakima ifadesine kadar ayetine kadar indi diyor. Diyor ki Aleysselam bu iki ayet bana dünyadaki her şeyden daha sevimlidir diye. Yani bu kadar sevindirmiş. Çünkü o kadar sıkıntıdan geçiyorlar, o kadar üzülüyorlar ki sanki hizmete uğramış gibi hiçbir şey yapamadan, umrede yapamadan ve birçok aleyhte gözüken anlaşma maddelerini kabul ederek döndüklerinde Aleysselam da her birine Bir söz anlatıyorlar anlatıyor yani tabiri caizse. Hatta emrini yerine getirmiyorlar. Ümmü Selemen'in yanına giriyor aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh'ın. Sen bir şey söyleme onlara. Tek kelime etme. Sadece kurbanını kes. Ondan sonra e, saçını tıraş et. Başını kazıt. Başka hiç kimseye bir şey söyleme diyor. O da aynısını yapınca insanlar ona itaat ediyorlar. Yani bir sürü bir sürü sıkıntılardan geçmişte. İşte Bu ayetler inince bunlar bana dünyadaki şeylerin hepsinden daha sevimlidir diyor. Bunu söyleyince de bir adam diyor ki ey Allah'ın Resulü yani müjdeler olsun, afiyet olsun Allah Azze ve Celle sana, sana yapacağı şeyi ve bize yapacağı şeyi beyan etmiştir beyan etmiştir veyahut böyle bir şey bildirdi mi manasında soru sorunca Allah Azze ve Celle لِيُدُخِلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْدِهَا الْاَنْهَارِ ayet kerimesini indirdi diyor. Mü'min erkek ve mü'min kadınları altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirecektir. Onlara da bir müjde verilmiş oluyor. Zaten bir hadiste Rıdvan beyatındakiler Allah dilerse inşallah cennetliktir diyor. Evet. <gülüyor> Ebu Cafer tefsircilerden diyor ki ve yütün min ni'metihî aleyke Sana nimetini tamamlayacak ifadesi yani düşmanların üzerine seni galip getirmekle ve dünyada senin zikrini yüceltmekle nimetini senin üzerinde tamamlayacaktır diyor. Ayrıca ahirette de günahlarını bağışlamakla. Ve yansırak Allahu ve yansırak Allahu nasran Allah azze ve celle sana aziz, güçlü bir yardımla yardım edecektir. Yani düşmanlarının sairleri üzere, ne kadar düşman varsa onlara karşı sana yardım edecektir. Sana galip gelen olamayacak yani. Sana engelleyen olmayacak. Yani bu şekilde sana güçlü bir şekilde yardım edecektir diyor. Evet. Şimdi Hudeybiye gazvesi diyor veya anlaşması da diyebiliriz. Büyük bir fetih olduğuna göre buna cevap nasıl olur? Yani neden fetih denilebilir bu kadar ağır şartlara rağmen aslında Müslümanların aleyhine gözüküyordu. Neden lehine olduğu söylenilebilir, bahsedilebilir? Bununla ilgili bir cevap vermiş. Birincisi Kureyşler sulhu, yani barış yapmayı itiraf ediyorlar. Evet. Onlar bir bizatihi barış istiyorlar yani. Ve Müslümanların varlığını artık kabul etmiş oluyorlar. Önceden ki hiç takmıyorlardı, hiç saymıyorlardı. Bu anlaşma ile Müslümanların bir birliği, varlığı, gücü olduğu kabul edilmiş oluyor. Bu Müslümanların lehine değil mi? Elbette ki öyle. Onlara Yani hayatta olduklarını, bir güç olduklarını yani belirli bir konuma geldiklerini artık kabul etmiş oluyorlar. Oysaki onlar tamamen Müslümanları kökünü kazımak istiyorlardı. Onlara zarar vermek istiyorlardı. Onların şöhretlerinin Müslümanların, Müslümanların şöhretinin yani etrafa yayılmasını, adlarının duyulmasını kesinlikle istemiyorlardı. Oysa ki bu sul, bu barış işte eee Kureyş'ten bir itiraf, Müslümanların varlığını bir itiraf, bir kabul olmuş oluyor bu yönüyle. Birincisi, ikincisi Kureyş'in dünyevi liderlikleri e, hem de dini liderlikleri artık zelil olmuş oluyordu ayaklar altına alınmış oluyordu bu sulh ile bu barış ile yani put perestliğin sancağını taşıyan bu Kureyşliler Kureyşliler çünkü tüm Araplara önderlik ediyorlardı bütün putlar Kâbe'deydi dolayısıyla onların liderliğini dini liderliklerini üstlenmişlerdi bunu, bunu zeli ile diyordu tamamen ayaklar altına alıyordu Arapların önünde Aynı şekilde de dünyevi liderliklerini de öyle. Çünkü kabileler arasında onlar neydiler? Belirli bir konuma, mevkiye sahibidiler. Yani Kureyş hareket etmeden, Kureyş belirli şeyleri yapmadan kimse yapmıyordu. veya buna benzer şeyler. Dileyen kimsenin bu sulhtan sonra Bu anlaşmadan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın ahdine Emanına girmesi olay var ya Yani böyle bir hak tanınıyor bu sulh ile Dileyen kimse de Kureyş'e Giriyor işte Bu hakkın tanınması da Onların otoritelerinin Onların sultalarının Yerle bir olmasına Bir işarettir diyor Üçüncüsü Sol ile bu yapılan barış anlaşmasıyla Kureyş heybetini yani Araplar üzerindeki Arap Yaramadası'ndaki savaş heybetinin nüfuzunu kaybetmiş oluyordu. Hatta Huza kabilesindeki insanlar Huza'lılar ve ile birlikte olmayı kabul ettiler. Onun ahdine girmeyi kabul ettiler. Kureyş'in bu kibirlik büyüklenen tavrından uzaklaşarak bu sulh ile bu barış anlaşmasıyla aleyhissalatü vesselamın ardına girmiş oluyorlar. Onunla artık yeminleşiyorlar. Onunla bir anlaşma yapmış oluyorlar. Dördüncüsü bu sulh bu barış anlaşması Araplar arasında 10 sene hiç savaş olmayacağını ortaya koyuyordu. Bu şunu gösteriyor. Artık Kureyş'in başlattığı, müşriklerin başlattığı savaşı aleyhissalatü vesselam kazanmış gibi ve Kureyş'i bu müşrikleri e, yapılan savaşların bitirdiği, yorgun bıraktığı, iyice tükettiği anlamına geliyordu. Evet. Bu yönüyle de yine bir e, şey Hudebi anlaşması Müslümanların rehine olmuş oluyor. Ayet-i kerime buna işaret ediyor. Onlar ilk defa size savaş açmışlardı diyor. İlk defa. Yani Kureyşler böyle savaş ilk başladan oldukları halde bu anlaşma ile artık güçlerinin kuvvetlerinin eridiği, bittiği anlamına geliyordu. Ve bundan sonra da artık zaten fevç fevç yani grup grup insanlar Allah'ın dinine gireceklerdi beşincisi Kureyş'in ısrar ettiği bir madde vardı o da Müslümanlar, şey, Müslümanlara Kureyşlilerden kafirlerden bir kimse gelirse mutlaka Müslümanlar onu iade etmeleri gerekiyordu bu şartı kendileri iptal etmiş oldular çünkü kendi aleyhlerine döndü Dolayısıyla iftar ediyorlar. Onunla ilgili şey söyleyeceğim inşallah. Bu sahabe geçen hafta da anlatmıştım. Yani bu maddeyi Müslümanların lehine çeviren bir sahabe var. O da Ebu'l-Basir adındaki bir sahabe. Buhari'de rivayet edildiğine göre bu sahabe Kureyş'ten Ali Sıratu ve Selam'a Müslüman olarak geliyor. Anlaşma yapılmış Medine'ye geliyor. Medine'ye gelince Kureyşler tabii iki tane adam gönderiyor. Bu Ebu Basir'i geri almak için. Yani anlaşma gereği vermeleri gerekiyor. Resulullah'tan gelen o iki adama teslim ediyor. Anlaşma yapılmış. Zulhuleyfe'ye geldiklerinde yani Medine'ye yakın 10 kilometrelik bir yer yani. Oraya geldiklerinde bir konaklıyorlar. Ondan sonra bir şeyler yemek için hurma gibi. Oturunca o iki kişiden biri diyor ki kılıcım nasıl, iyi mi diyor. Kılıcını gösteriyor. O da evet diyor. Sonra kılıcını çekiyor. O çok güzelmiş falan diyor. Ebul Basir de diyor ki ya bir bakayım diyor şu kılıcına. Gerçekten güzelmiş, iyiymiş diyor. Ondan sonra kılıcı onun elinden alınca Hemen işini bitiriyor. Öldürüyor orada. Öteki adam da kaç, kaçıyor. Doğruca Medine'ye geliyor. Hatta mescide giriyor. Aleyhisselatü ve Selam diyor ki bu gelen adam korkan bir adamın hali diyor. Bu çok korkmuş diyor. Koşarak, zıplayarak mescide giriyor. Diyor ki sizin adamınız diyor benim sahibimi, arkadaşımı öldürdü. Beni de öldürecek. Deyince arkadan Ebu'l Basır geliyor. Ali ve Selam'ın yanına. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Sen Ahneve fak gösterdin. Müşriklere beni iadet ettin. Ondan sonra Allah da be beni diyor. Onlar gelinden kurtardı diyor. Resulullah <gülüyor> sallam orada bir söz söylüyor. Diyor ki: "Veylü ummihi misara harb in lev kana ahadun." Vay anasına diyor. Veyl olsun annesine. Eğer diyor bir tane adamı olsa bu Savaşın fitilini ateşleyecek diyor. Savaşın maşası diyor yani. Savaşı fitilleyecek ateşleyecek diyor. Fitilini ateşleyecek diyor. Burada bu ifadeyi Ebu'l Basir'e karşı kullanmış oluyor. Ebu'l Basir de bu sahabi anlıyor ki aleyhissalatü vesselam kendisini tekrar iade edecek. Hemen çıkıyor Medine'den. Ve sahil boyuna geliyor. Ayrılıyor çünkü anlaşma gereği teslim edilmesi gerekiyor. Sahil kenarına yani <gülüyor> malum olan yere geçince hani Ebu Cendel vardı, Suhail bin Amr'ın oğlu. O da müşriklerin elinde hatta anlaşma yapılırken geliyor da ey Müslümanlar beni bunların eline bırakıyor musunuz? deyince aleyhissalatü sabret Allah sizin için bir çıkış yolu yaratacaktır diyor. O da bunu duyunca Ebu'l Basir'in o Müslümanlardan ayrılıp sahil kenarında bir yere, bir bölgeye çekildiğini duyunca, e, bu da bu Cendel de müşriklerin elinden kaçıp Ebu Basır'ın yanına geliyor. Ne kadar Müslüman varsa müşriklerin yanında 70 kadar deniliyor bazı şeylerde, ifadelerde. Hepsi de kaçıp Ebu Basır'ın yanına geliyor Bir güç ve kuvvet oluşturuyorlar orada. Sonra Ebu Müştüklerin ne kadar kervanı varsa ticaret kervanları onlara vurmaya başlıyor. Onlara vurmaya başlayınca müşrikler diyorlar ki artık pes tabiri caizse. Hemen Ali Sırat'a selamı Allah adını vererek ve akrabalık için size gelen bizden size gelen Müslümanları kabul edin tamam diyor. Yani geri vermeyebilirsiniz artık diyor. Yani yeter ki böyle bir şey olmasın, yeter ki bizim kervanlarımıza, ticaretimize, mallarımıza bir helal gelmesin diye böyle bir e, şeye geri dönüşe gidiyorlar. O maddeyi kendilerinin ısrarla koydukları o maddeyi kendileri bozmuş oluyorlar. Yani artık kafirlerden Müslümanlara bir kişi geldiği zaman aleyhissalatü vesselam geri döndürmüyorlar. Allah Azze ve Celle bu ayet kerimeyi indiriyor diyor. Hadisin devamında. Onlar gelince hani müşrikler geliyorlar Allah aşkına, e, akrabalık adına e, sana birisi bizden gelirse artık emindir tamam emin sizin yanınızda kalabilir deyince e, <gülüyor> aleyhissalatü vesselam da o Ebul Basır ve arkadaşlarına haber gönderiyor artık medineye gelmeler için Allah halem. Sonra ayet iniyor. Ve huvellezî kaffe ankum ve eydiyakum anhum bi bâde Mekke min bâde en esarakum en O Allah ki onların kafirlerin elini sizden, sizin elinizde onlardan Mekke'nin ortasında siz onlara galip geldikten sonra çekendir. Yani onların elini sizden, sizin elinizde onlardan Çekendir. Ta ki ayet-i kerime Elhamiyyete Elhamiyyete Hamiyyetel cahiliye Cahiliye taassubu Taassubu ile Hareket ediyor onlar Ayet-i kerimenin devamında böyle diyor Cahiliye taassubundan bahsediyor Onlar Bu taassubdan dolayı e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın nebisi olduğunu kabul etmemişler Rahmanur Rahim'i de yazdırmamışlardı. Sırf cahiliyeden dolayı. Ne yazdırdılar? Bismillah'ı Allah'a yazdırdılar ve eee Muhammed bin Abdullah yazdırdılar. Muhammedun Resulullah yazısına razı olmamışlardı. Diyor ki ayet-i kerime işte bu cahiliye tasavvubundan dolayı böyle yapmışlardı diyor. Ebu'l Basir ve arkadaşlarının yaptığı Yani ne aleyhissalatü vesselam'a anlaşma gereği zarar veriyorlar ne de boş duruyorlar. Yapmış, olduk, yapmış oldukları hareketler ayrı bir yerde e, ki sonraki dönemlerde İbn-i Teyme'ye rahimahullah bu Ebu'l Basir hadisinden bu olaydan dolayı buna benzer şeylerde fetva vermiştir. Yani anlaşma olmayan yerlerle bu şekilde çalışmıştır yani savaşılacağına dair anlaşma e, gereklerin yerine getirilmeyeceğine dair bir takım fetvalar veriyor. Evet. Ebul Basir'in dediğim gibi e, mustazaf, zayıf kimseleri yanına toplayıp bu şekilde hareketi e, neticesinde e, anlaşma maddeleri, Müslümanların aleyhine gözüken maddeler tamamen Lehine dönmüş oluyor. Değerli kardeşlerim. Evet. Ama Müslüman ve e, muhacir kadınlara gelince bunlar hakkında vahiy geliyor. Onların e, müşriklerden Müslümanlara gelen kadınların geriye verilmeyeceğine dair. Şimdi anlaşma gereği Hudeybiye'de yapılan anlaşma gereği herhangi bir kimse gelirse geri verilmesi gerekiyor. Ama hem ayetle hem de burada anlatıldığı üzere anlaşmanın zahiri üzere diyor. Yani bir kimse, sizden bir kimse derken racül kelimesi kullanılmış burada ee, gelirse onu bize vereceksiniz derken burada sadece erkekler kastediliyor. <gülüyor> Dolayısıyla bunun zahirinden diyor Kadınlar anlaşılmaz, sadece erkekler anlaşılabilir. Bundan dolayı da e, kadınlar gelirse onlar tekrar müşriklere gönderilmez. Ama bununla birlikte, bununla birlikte ayetler gelmiştir. Şimdi o ayetlerden bahsedelim. Buhari sahihinde rivayet ediyor. Ee, mü'mine kadınlar geldiler. Allah Azze ve Celle de şu ayeti kerime indirdi. Ya eyyuhel lezine amenu uzacaa ekumul mu'minat muhaciratin femtahinihun Ey iman edenler size e, hicret eden mü'min kadınlar geldiği zaman onları imtihan edin. Yani onları sorgulayın demek. Ta ki ayetin bitimine kadar bir İslam el-Kavafir yani kafir kadınları nikah altında tutmayın bölümü var oraya kadar ayet geliyor Ömer radıyallahu anh e, o vakit diyor iki tane kadın vardı İkisi de müşrik nikah altında onları boşalıyor boşal, boşal onlardan bir tanesini Ebu süfyan alıyor diğerini de e, Safvan bin Ümeyye alıyor o zaman onlar kafirler ve Ömer radıyallahu anh diyor, bu müşrik kadınları o ikisi nikahını altına alıyor Aytin tamamu reki yajuledinai u zađakminati fem taun. E imanedenler Mimin kadlar rire eedđe lara si za ikleri za onnar imtanedin. Allahu amu bi imanihin. Allah onnar ni imanni ibili. Ama si imtanedin demek. Fein alilim tumu minatin featarġe u hun ne Ira kuvar E onnar mimin olduğunu bilirse imtadan so, Sorguladıktan sonra onları kafilere geri göndermeyin. Lahunna halallahu ve lahum lehun. Ne o kadınlar, o müşrik erkeklere helaldir ne de o müşrik erkekler o kadınlara helal değildir. Wa tuhum ma anfaqu ve infak ettikleri şeyleri de men yani müşriklerin o kadınlara infak ettiği harcadıkları mehirleri verin. Unakun aleikum ente kenhun izaa taytum hunna. Ujurahun Ve onların ücretlerini yani mehillerini verdiğiniz zaman o gelen kadınlarla nikahlanmanızda bir günah yoktur. Kafir kadınları da yani sizden birisi artık dinden irtidat etmişse kadınlardan onları da nikahınız altında tutmayın. Siz onlara harcadığınız şeyi isteyin. وَلِيَسَلُوا مَا اَنْفَقُوا de size gelen, size gelen, mümin olarak gelen kadınlara harcadıkları mihirlerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmedir, Allah sizin aranize hükmeder. وَاللّٰهُ عَلِمُونَ Allah, alimdir, hakimdir diyor. Evet. Bu ayet-i kerimenin devamında gelen ayet-i kerime وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ Eğer sizin eşlerinizden e, bazıları kafirlere giderlerse siz de o kafirlere savaş açar da zafer kazanırsanız eşleri giden kimselere e, infak ettikleri şeyin bir mislini verin yani ganimet o eşleri kafirlere gidiyor onlara savaş açılıyor eee galip geliniyor ganimet alınıyor ganimet aldığınız zaman diyor eşleri o kafirlere katılan kimselere eşlerine harcadıkları o mehrin bir mislini onlara ganimetten verin vettequllah <gülüyor> allazi entum bihi ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah azze ve celle'den korkun ya eyühen nebiyyu şimdi bu şey geliyor detay geliyor ya eyühen nebiyyu izacaka'l mu'minatu ibay'unke ey Ey nebi, sana kadınlar seninle beyatlaşmak üzere gelirlerse, ne bi sanaa kadlar se ni ne beja tlašmek uzere jeil ler se. Ne uzera, alila Allahjuš rikne bi hinni, aliju šerk ne billahi šejan. Allaha čvi še rk košmma. Ola je srikne, Oa je znina. Hsdh etmemek, zinana etmemek. Ola jak tunna je vlade hunne. Čočlan uldrurmemek uzera. bi bohtanin. Pe di hinne v arđule hinna. Elrile Uyduracakları bir iftira, yani yaptıkları o çirkin işten dolayı kocalarına iftira edip bu çocuk senin şeklinde. Ee, uyduracakları bir iftirayı getirmemek üzere, وَلَا يَعْسِنَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Ve maruf, iyi olan şeylerde sana e, isyan etmemek üzere biatlaştık. Biatlaşmak için yani sana biat etmek, söz vermek için geldikleri zaman febeayu hunne ve estafillahun nallah. Onlarla biat e, biatlaş onlarla biatlaş biatlarını kabul et veya hutta onlar için Allah istiğfar et. İnallaha gafurur rahim. Muhakkak Allah çok bağışlayan ve rahmet edendir diyor. Evet. Bu Buhari'de gelen hadiste, Ayşe radiyallahu anhadan hadiste bu ayet-i kerimeyi açıklarken diyor ki, özet olarak orayı vereyim, e, aleyhissalâtu vesselâm kadınlarla beyatlaştı ama kesinlikle elini hiçbir kadına dokunmadı, sadece söz olarak onlardan beyat aldı. Aleyhissalâtu vesselâm mahrem bir kadına kesinlikle dokunmuyor. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimenin müzuz sebeplerinden biri de şu gözüküyor diyor. Ee, Ümmü Gülsüm binti e, binti akabe bin ebi muayit bu e, kafirlerden birinin kızı Ümmü Gülsüm bu kadın Müslüman olarak geliyor. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Hicret edenlerden birisi. Kadın e, Medine'ye gelince, aleyhissalatü vesselamın yanına gelince ehli, ahalisi hemen o kadını istemeye geliyorlar. Aleyhissalatü vesselam da kadını vermiyor. Hakkında Kur'an iniyor. Ve o kadını imtihan ediyor aleyhissalatü vesselam. Yani e, İslam için mi gerçekten Müslüman olarak Allah için mi geldi, yoksa başka sebepten dolayı mı geldi diye. <gülüyor> Ve vermiyor, o gelen müşriklere vermiyor. Ücretini de yani mehrini e, kocasına mehrini, ne kadar kadına mehir verilmişse kafirler tarafından, kafir kocası tarafından onu veriyor, gönderiyor. Ama kadını göndermiyor. Bu diyor eee <gülüyor> Eğer barıştan öncece yani anlaşmadan önce olsaydı veya ayeti kerimenin inişinden önce olsaydı onlara ücretlerini de ödemezdi diyor. Ama barış olduğu için bir anlaşma yapıldığı için ve bir de onun hakkında ayet indiği için o müşriklerden de size gelirlerse kadınlar, onların da ücretlerini verin ifadesinden dolayı veyahut bu manayı içeren ayetten dolayı o kadının nehrini müşriklere gönderiyor. Evet. Bu da yine Buhari'de anlatılıyor. Bunu da söyledikten sonra inşallah bitirelim. Ee, yine Buhari'de gelen bu hadis e, Hudeybiye'nin manzarasını detaylıca anlattıktan sonra oralara girmiyorum. Anlaşmada Yani erkeklerden hiçbir kimse e, olmasın ki yani herhangi bir kimseye gelirse o mutlaka <gülüyor> geri verilecek Müslüman olarak geldiği zaman ama muhacir olarak, hicret edici olarak kadınlar gelirse ki bunlardan bir tanesi az önce söylediğimiz Ümmü Gülsüm binti Ukbe bin Ebi Muayit idi bu kadın, Ümmü Gülsüm adındaki kadın Ee, o zaman bu diyor o vakit hür olarak e, geldi ve ailesi de ve vesselam'a bu kadını almak için geldiler. Onu götürmek için aleyhissiratü vesselam onlarla kadını geri e, göndermedi ve şu ayet indi. اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُحَاجِرَاتٍ فَمْتَهِنُوهُنْ Mü'min kadınlar muhacir olarak yani hicret edecek olan kafirlerden geldiği zaman onları imtihan edin Allahu Allah onların imanlarını daha iyi bildiği halde yani Allah azze ve celle'nin bildiği halde imtihan edin diyor. Niye? Bize nispetle o imtihan. Ne o Allahu Teala bilir. Bu imtihan da nasıl e, yapılmış? Onu haber veriyor. Ş e, ondan sonra bitirelim inşallah. İbn Abbas'ın e, ifadesine göre Allah Resulü a.s.v. On, onları imtihan ederken Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmeleriyle imtihan ediyor. Yani şahitlik ediyorlar mı etmiyorlar mı? Mücahid'in ifadesinde ise onlara sorun. Yani ne işin geldi? O, koca, o gelen kadınlar kocalarına kızgınlıktan onlara karşı öfkelendiklerinden dolayı mı geldiler? Ee, yoksa başka bir şeyden dolayı mı? Evet. Eğer kocalarına karşı öfkeden ve kinden dolayı geldilerse onları geri gönderin diyor. İmtihan edin geri gönderin. Yok İslam için geldilerse Müslüman olarak onları göndermeyin. Manasına diyor. Evet. İbn-i Zeyd de e, müşriklerden gelen kadın Kocasına kızdığı zaman diyor veya kocasıyla kendi arası, kendisi arasında bir şey olduğu zaman bir kadın böyle geliyor diyor. Vallahi diyor ben Muhammed'e ve hicret edeceğim diyor. İbn-i Zeyd'in rivayetinde böyle söylüyor. Bir kadın böyle kızmış kocasına ben Muhammed'e ve ashabına gideceğim diyor. Allah Azze ve Celle de bu ayet-i indiriyor. اِذَا جَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُحَاجِرَاتٍ فَمْتَهِنِهُونَ Mümin kadınlar size geldiği zaman onları imtihan edin. Eğer e, gazaplanma, kızma sebebiyle geldiyse onları o gelen kadın müşriklere geri verin. Yok İslam için geldiyse onu müşriklere geri vermeyin e, demektir diyor. Bu ayet-i kerime bunu anlatıyor, demek istiyor e, burada müfessirler. Allah en doğrusunu bilir. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, bu anlatılan şeylerden hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir insan anlattığı şeyden ilk önce kendisi istifade ediyorsa, okuduğu şeyden başkası da istifade ediyordur. Ben kendim istifade ediyorum. Siyer öyle bir şey ki vallahi yani basit diye geçmeyin. Evet, tevhid, iman konulardan sonra siyer çok önemli. Özellikle şu andaki hadiseleri Siyeri iyi bildiğimiz, okuduğumuz zaman biraz daha kavrayabiliyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vallahi örnekler, numuneler var. Lekad <Sessizlik> kâne lekum fî rasûlillâh usvetin hasanetin diyor. Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nün sizin için güzel örnekler var. Yani bu yapılan anlaşmalar, olaylar, Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın davrandığı şeyler, takındığı tavırlar. Yani birçok hadise hep günümüze, bugüne kadar ışık tutmuştur, bundan sonra da tutacaktır. Biraz daha oturaklı, biraz daha böyle e, basiretli, ne yapacağımızı bilerek hareket etmemize ışık tutuyor bu konular. Onun için çok önemli. Yani basit diyerek geçmeyelim. E, bunu zaten alimler bu ilmi, siyer ilmini yani çok önemli görmüşler. Birçok şeyin üzerinde tutmuşlar. Tabi Burada önemli olan sahih rivayetler şeydir, esastır. Bunu gözettiğimiz sürece bu bizim için Oku, okuduğumuzda, dinlediğimizde birçok şeyi anlamamıza, kavramamıza sebep olacaktır. Yani bunu basit olarak görmeyelim. Sabırla elimizden geldiği kadar katılalım inşallah. Allah Azze ve Celle bizlere, sizlere Hayırlı bereketli ömürler ihsan etsin. Müslümanların şu andaki müşkül durumdan kurtarsın ve zalimleri de kahre perişan etsin.